564. konu, Useyr'imin kıssası, Ebu Höreyre, hiç namaz kılmadan cennete giren bir kişiyi bana haber verir misiniz, diye soruyor, biz tanımıyoruz kimdir, denilince de, o, Beni Abdul Eşel'den Useyr'imdir, diye cevap veriyordu, ben Mahmud bin Ese'de, bu Useyr'im kimdir ve durumu nedir, diye sordum, bana, Useyr'im İslam'a yaklaşmıyordu, Uhud günü olunca, Allah ona hidayet verdi de Müslüman oldu, Sonra kılıcını alarak düşmanın ortasına girinceye kadar gitti. Büyük kahramanlık gösterdi, sonra yaralanıp düştü. Abdul Eşel'den bazı kimseler Uhud meydanında yaralı ve ölülerini ararken seyrime rastladılar ve, ''Bu, Useyrim'dir. Acaba savaşa niçin gelmiştir, biz ondan ayrılırken o İslam'a inanmıyordu.'' dediler ve Useyrim'e, ''Seni buraya getiren nedir, ey am, kavminin gayreti için mi geldin, yoksa İslam'a rağbet ettiğin için mi?'' dediler. Useyr'im, ben Allah'a ve Resulüne iman ettim, Müslüman oldum, sonra kılıcımı alarak Resulullah ile beraber Uhud'a geldim, savaştım, işte bana bu yaralar dokununcaya kadar da savaşa devam ettim, dedi. Böylece Useyr'im onların ellerinde vefat etti, bunu Hazreti Peygamber'e haber verdiler, Hazreti Peygamber, kesinlikle o, cennet ehlindendir, dedi.